.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda. Ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Fatma Tütüncü. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. E, Fatma Hoca ile birlikte bugün Koray Tütüncü ile birlikte yazdıkları e, üst başlığı trajik hissiyat, Topik siyaset, Alt başlığı ise Jean-Jacques Rousseau'nun Edebi ve Siyasi Tahayyülü e, isimli e, kitaplarını e, konuşacağız. Kitap 2019 yılında Metis Yayınları tarafından yayınlandı. Çok etkileyici bir kitap. Ben çok büyük bir e, keyifle ve çok şey öğrenerek e, okudum. Hem Rousseau hakkında çok şey öğrendim. Hem de biraz Fatma hocayla program öncesinde de bir küçücük konuştuk. E, Türkçe'de e, biyat tarihi açısından da çok önemli bir figür Rousseau. Bayağı etkilemiş daha 19. yüzyıla itibaren çevirileri yapılmış üzerinde düşünülmüş tartışılmış bir figür. Ee, şimdi bu e, kitapta e, öncelikle e, beni çok şey e, şaşırttı, ya yani şaşırttı dediğim ben öyle düşünmemiştim. Bu duygular meselesinde evet. Her şeyin bir akılla açıklanması, aydınlanma filozoflarının bir akıl çağıyla açıklanmasına bir tepki olduğunu evet biliyorduk Ruson'un. Fakat buradaki duyguların işe geçmesinin tam da aslında aklı inkar değil, bunun ilerlemeyi ve ilerlemeyle birlikte yozlaşmayı beraberinde getirmesi ve yozlaşma söz konusu olduğunda da insanın onu var eden bir başka özelliğini kaybetmesi ve duyguların bu noktada devreye sokulması gerektiği gibi bir romantik anlayış. Yani doğru söylüyor muyum ya da doğru anlamış mıyım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> romantik bir anlayıştan bahsediyor ve aslında bunun trajik olduğu. yani Bu trajik olanla mı başlayalım hocam? Neler? Evet çok güzel olur, güzel bir başlangıç olur. Şundan dolayı çünkü bizim... E, bu soruyu e, yani Russo meselesini gündeme getirmemizin ya da Russo'nun bizi e, fikirleriyle, duygularıyla olağanüstü felsefi ve edebi ruhuyla yakalaması aslında e, kendi dünyamızın, etrafımızı saran dünyanın e, girdiği trajik bir noktayla ilgili. Bunu biz çöl metaforuyla aslında açıklamaya çalıştık. Ve aslında bu Rus sonunda çok fazla e, üzerinde durduğu bir meseledir. Kendisini çöl pirine benzetenler olmuştur. Çünkü modern imkanların, bilimin, sanatın, zenginliklerin e, kendisine sunduklarını kabul etmeyen, sadelikte karar kılmayı tercih eden e, modernliğin süslerine, e, sahteliklerine e, itiraz ederek bir münzevi gibi olmaya çalışan haliyle onu Hani sen çöllerde yaşamaya layıksın diyerek dışlayanlara karşı e, bir harisin e, çöl olduğunu söyleyerek aslında nasıl bir çelişki içerisinde bulunduğumuzu gösterir. Biz bugün de öyle bir durumda olduğumuzu fark ettik. Neden? Çünkü bir sinik e, bir tavır ve e, distopik e, anlatılarla dolu etrafımız. Ama her birimiz de bunun bir parçasıyız. Hani kendimizi haklı olarak ya da Diğerleri kirlenmiş ve biz temiz kalmışız diyerek bir iddiada bulunmuyoruz. Her Hep birlikte baktığımız bu bir çorak hal var. Bu popüler kültüre de yansımış. İşte hakikatin çölüne hoş geldiniz gibi ya da hakikat sonrasının o her şeyi reddeden, her şeyi değersizleştiren, ahlaki olanı, iyi olanı değersizleştiren, buna yönelik küçük bir çabayı bile çıkar arayışına indirgeyen bu araçsal tavra karşı e, yani kendimizde de gözlemlediğimiz ama bütün insanlığa e, yönelik e, gözlemlediğimiz bu tavrı. Peki bundan nasıl bir çıkış bulabiliriz dediğimizde insanın iyi olduğunu düşünen, bunu söylediği zaman da hem e, filozoflardan hem e, o zamanın rukban sınıfından müthiş bir eleştiri alan, alaya alındığını düşünen e, Russo. Çıktı karşımıza ve biz dedik ki bizim Russo'nun bilgeliğine ihtiyacımız var. Kendimizde çünkü kalbimizde bir çoraklaşma, çölleşme hissettiğimiz için. Dolayısıyla da sizin vurguladığınız gibi Seval Hocam sadece akıl meselesi değil bu mesele. Bir hisler meselesi de. E, siyasi ütopyalarımız hani e, kitabın bir kısmı e, trajik hissiyat bu çölleşme, çura, çoraklaşma vesaire. Bir yanıyla da e, bundan nasıl çıkış? Var. ...buna mahkum muyuz biz? Bu demek ki döngüsel bir şekilde bunun içine mi giriyoruz? E, son bakış açısı o çölleşmeden çıkışın mümkün olabileceğini söylüyor. E, dolayısıyla topik siyasetin yollarını açıyor. Ama şunu da hatırlatıyor, bu ikisi birbiriyle aslında geçişken. Yani e, trajik hissiyatımız sayesinde aslında ütopya arayışlarımızın önü kapanmıyor, bir sarmala dolanıyor... Ütopya demiyoruz o yüzden ütopik siyaset diyoruz çünkü iyi toplumu arayışımız hiç bitmeyecek. Ee, dolayısıyla Rousseau'nun da insan iyidir demesi mükemmel olduğu anlamına gelmiyor insanın mükemmelleştirilebilir olduğu anlamına geliyor. İşte sizin hani aydınlanma rasyonelizmine vurgu yaparken söylediğiniz noktaya da gelmiş oluyoruz. Ee, mükemmel olmaya insan aklı yoluyla hani devrimin bir rasyonel e, hesaplanarak gidilen boyut olduğu gibi de romantik bir şeydir devrim. Bu ikisini de taşıyor yani bir rasyonelitesini ve romantikliğini taşıyor. O yüzden çok çoğu hem devrim hem karşı devrim hem romantizm hem rasyonelizm hem kır hem kent hem pastoral işte hem bu gelişmişlik bilimi reddetmiyor sanatı reddetmiyor kendisi bunun buna ilişkin muazzam eserler üretiyor ama bir yanıyla da bunun eleştirelliğini hiç bırakmıyor. Ee, dikkatinizi çekmiştir. Ee, Sanfoya o e, Julie adlı romanında hani bu par medeniyetin uygarlığın bu geniş çölüne geldiğini söylüyor. Şuradaki de güzellik çölün kendisi kötü değildir. Çöl e, kendisi güzel olandır. Zaten doğallığı içerisinde fakat Paris'in çölü olması işte buraya bir felsefi bir dokunuş vardır. Ona dikkat etmemiz gerekir. O muazzam bir şeydir. Ama bunu anlamak lazım hani birazcık daha. Evet, yani mesela Jean en çok etkilenmiş işte bizim Türkçe edebiyatçılardan birisi Abdülhak Ahmet. O da Sahra diyor yani yazdığı şey. Evet, o da çok güzel bir tabir. Evet. Bayağı Rousseau'yu <gülüyor> okuyup o da bir <gülüyor> Sahra yazması çok etkileyici. Şimdi bu kitabın ben bir ilk paragrafını okumak istiyorum. Bu çok etkileyici bir paragraf sizlerin yazdığı. Burada şöyle diyorsunuz, biraz önceki söylediklerinizde içeriyor bunlar. Hakikatin çölünde yaşamakla başa çıkamadığımız, giderek hakikat sonrasının nihilizminde kaybolduğumuz, herhangi bir ahlaki edimin ardında hınzır bir zeka gösterisi olarak çıkar aradığımız, duygusuz ve hesapçı siyasi ve şahsi adımlarımızı ya apaçık bir zorlamayla, herkesin iyisiymiş gibi sunduğumuz ya da umursamaz bir pişkinlikle kısmi çıkarımızı maksimize etmenin en insani tavır olduğunu varsaydığımız iyi olan inancımızı yitirdiğimiz gibi iyi arayışı içinde olanları da mahkum edip alaya aldığımız bir zamanda kendisini hakikati adamış bir filozofa Jean-Jacques Rousseau'ya dönmek çok mu yersin? Bu şahane bir paragraf gerçekten. Yani dimağınıza <gülüyor> ellerinize sağlık. Böyle gerçekten insan bunu okuduğunda bir şey oluyor, çarpma etkisi oluyor ve gerçekten hakikatin çölü de böyle bir şey ve o çölün, çölden kendimizin de ya bir de bu şey çok güzel bir şey. Ben yani felsefe aslında edip felsefe aslında değil felsefe edebiyat yani edebiyat da felsefe aynı yani ve Kesinlikle. bunlar aynı ve ikisi de şey bize ve varlığımıza dair birçok şey söylüyor ve bu bize dokunduğu zaman bir şey demek aslında. E, o yüzden sanırım kitabın üslubu da özellikle düşünülmüş müdür sizler tarafından. Çünkü çok etkileyici bir üslup. Bu ben yani çok etkilendim kitabı okurken. Ya yani böyle bu kuru teorik tartışmaların hani işte şu şöyledir bu böyledir ben bunu burada böyle anlatıyorum değil. Tam da o felsefenin bize dokunmasıyla e, iç içe geçmiş bir üslup özellikle mi yaratıldı kitapta? Bunu ben hani özellikle konuşmak istiyorum dinleyicilerimiz içinden de. Bu bir tarz çünkü. Bir de başka bir tarz var akademik yazımda. E, Hı -hı. Bu kesinlikle akademik. Hani akademik değil demiyorum. Yok, evet, evet. Anlıyorum üslup, kesinlikle. Üslup şey e, bir, bir yani şey bir üslup. Çok etkileyici. Üslubu Russo'ya borçluyuz diyelim ama Hı. o da şundan dolayı Russo Hani nedir diye sorarsanız Ruso kimdir diye Russo'nun düşünsel e, serüveni nasıldır diye sorduğumuzda tam da bu üslubun olduğunu söyleyebiliriz şundan dolayı. Ama tam da böyle değil biraz da kendimiz biraz çabaladık onu da belirtelim. Ruso bir yanıyla bazı eserleri var. İnsanlar bunu kategorize ederek mesela toplum sözleşmesi orada belki de hani daha yasacı daha kuru bir dil biz bundan da şikayet ediyoruz. Ama mesela... Herkes Ruso scholarları, Ruso üzerine kafa yoranlar bilirler ki, içtenlikle kafa yoranlar bilirler ki Emin'le birlikte okumamız gerekir. Yani bir yandan otonom bireyi Emin üzerinden bize anlatmıştır. Türkiye'de Emin eseri çok önemsenir ama mesela genel olarak baktığımızda da bu sadece bir, eğitim, işte çocuk yetiştirme kitabı muamelesi de görebilir. Kısaltılır, kesilir, biçilir vesaire. işte bebeği kundaklamak mı lazım, kundaklamamak mı lazım falan gibi şeylere indirgenmeye çalışılır. Ama orada çok magnum opusudur Russo'nun ve muazzam bir asa demokratik bir iyi topluluğun yurttaşının iyi ve erdemli bir birey olarak kendi kendine yeten tok gözlü Kaya gibi sağlam ama merhamet duygusu içinde olan, öz sevgisi olan ve aslında insanlık sevgisini de barındıran yani bir yanıyla Ruson'un ona hatırlattığı, bak Emir Romadakiler, Romalı yurttaşlar bir yandan sabanlarını tutarken diğer yüzlerini götürüp senatoda görev yapacaklardır. Yani bir yandan mahrem bir takım sorumluluklarımız varken. Diğer yanımızda da e, kolektif sorumluluklarımız vardır. Özgürlüğe ve eşitliğe adanmış olan insanın bölünmüş yaşamları yoktur aslında. Bir bütüncülüğü içerisinde ele alınır. Düşünsel yanımız öyledir. Duygusal yanımız da öyledir. Yani bir dakika ben şimdi aklımı kullanacağım ya da bekleyin şimdi e, duygusal davranacağım gibi bir varlık değildir insan. Ama Rusya özellikle e, annesi ve babasıyla birlikte okuduğu eserlerde Kendisini hem duygunun hem aklın bir arada e, etkisine açık kılmıştır. E, çünkü anneyi doğar doğmaz kaybetmiştir, hiç tanımamıştır. Ama ondan kalan aşk romanları vardır kütüphanesi. Okumayı bununla birlikte öğrenmiştir. O yüzden de bütün insanlar için de ama şunu söyler, e, akletmekten önce hissetmeyi öğreniriz de burada çok o sevgi duygusu vardır. Yani insanın iyiliği bu burada açığa çıkar. Ee, gerçekten yani insanın iyi insanın iyi olduğunu söylediğim zaman şimdi bize güleceklerdir o. Sizin de okuduğunuz o çelişmemiz dolayısıyla halbuki şöyledir. İnsan yavrusu kadar zor yetişen hani bizim annelik deneyimlerimiz var. Sizin de dolayısıyla çok zor yetişen bir varlıktır. Ve küçücük bir ihmale geldiğinde zaten yok olacak olan bir varlıktır. Aslında hepimiz bir sevgi üzerine var olmuşuzdur. İyilik bulmuşuzdur ve iyi olmaya meyledecektir. Ki, e, zaten içimizde Rusya'nın söylediği bir e, öz sevgi vardır. Kendimizi korumaya yönelik ama bu asla bencil ya da hubris içeren bir e, öz sevgi değildir. Dolayısıyla iyilik bulan, iyilikle doğan varlık Tabii ki e, iyi olacaktır. Fakat Rus'u her şeyin mükemmel ve iyi olmadığını kendisi de toplumda gözlemler. Bizi bozan etkileri düzeltmek ister. E, zaten onun o hani o duyguyu, iyiliği, coşkuyu, haklı yaşam der o duyguyla birlikte ifade ettiği. Ama bu akıldan uzak değildir. Hani e, emin hem bir romandır bu bakımdan sizin söylediğiniz gibi hem de bir felsefedir. Yani bu şey de değildir. Hani bazen böyle politik romanlar yazılır. Zorla bir takım ideolojilerin zerk edildiği ve hiçbir tadı ne ideolojiden zevk alırız artık ne edebiyatından zevk alırız. Öyle kötücül propagandist metinler gibi bir şey karşımıza çıkar ve ruhumuza dokunmaz. Ama ruhumuza dokunan içten, bazen Rusoya içtenliğin filozofu da denir. Burada... Bu eleştirisini hani dikkat edelim. Ee, mesela yazarlar konusunda o düşlemler eserinde en son altı artık ölümünden iki yıl önce kır gezintilerinde tefekkürlerini kaleme aldığı yazısında bize şunu söyler: Öyle filozoflar görüyorum, benden çok daha bilgece ve bilgince konuşuyorlar. Fakat kendi kalplerine yazdıkları uzak. E, araçsallaştırarak yazmak hoşa gitmek için yazmak ya da şöyle der bir takım bilginler yazarlar görüyorum her şeyi öğrenmeye çalışıyorlar şimdi bakarsak bu çok iyi bir şey değil mi? bilgiye adanmış bir yaşam gibi tabii ki bunu kendini aydınlatmak için değil birilerine bilgiçlik taslamak için birilerine öğretmek için dolayısıyla bunun e, gerçekte yazar olmaktan çıkışın gerçekte bir araçsallaştırmanın itirazını yapar. E yine o içtenlik meselesi ya da bu bizim ruhumuzu sarmasıyla ilgili söylenenlerin, eleştirilerin ya da ifadeler, Mesela süt anneliğe karşı çıkar ne Aynı mantıkta e, e, müthiş bir parçalanma vardır. Yani annelik duygusu bu şu demek değil, herkes anne olacak, herkes çocuk doğuracak, herkes süt verecek gibi bir şey değildir. Ama bir birinin süt anne olabilmesi için kendi bebeğinin olması gerekir ki süt verebilecek durumda olsun. Bir de bir başka anne vardır karşımızdaki. üst sınıfları çok fazla eleştirmiştir Russo. Bu annelik modern, modellerinden birisi, evlilik modellerinden birisi aşka dayanmayan evlilikler, tümüyle soyluluk ya da bir takım geleneklerin dayattığı evlilikler yapılmıştır ve e, bebekler doğar doğmaz aslında hiç de aşka dayanmayan evliliklerin e, ürünleri doğar doğmaz kıra, alt sınıftan yoksul insanların eline teslim edilmiştir. Burada hem süt anne için karşısında bir bebek vardır ama sahte bir ilişki kurmak zorundadır. Para karşılığında bu işi yapmak zorundadır. Kendi bebeğine ayıracağı zamanı ve gıdayı ona satmak zorundadır. Ticarileştirmek zorundadır. Anne olarak miselenen kişi ise üç yıl sonra mesela, mesela çocuğuna kavuşacaktır ve Oradaki o kokuyu, duyguyu hiç hissedemeyecektir ve bebek içinde aslında tüm bu mesele. Yine bu mantığı, bu eleştiriyi Ruso, ıı, paralı askerlik için, hani bedelli değil ama para karşılığında savaşan profesyoneller içinde. Yani savaşı ıı, savunmaz ama Spartan ruhu savunur. E, kendi toprak parçasını gerçekten savunmak zorunda olan insanların, kolektif bir şekilde mücadelesini alkışlar. Ama yoksa bir e, savaş, yıkım, emperyalist arzuları bunu kesinlikle sevmeyendir. Paralı askerler para karşılığında bir amaç uğruna, bir toprak parçasını kurtarmak için değil, kim para verirse onun için öldürmeyi meslek edilmiş insanlara karşı da e, yani tüm bu sahtelik dediği e, mesele aslında uygar toplumun bize armağan ettiği sahtelikler ve insanın hakikiliğinden uzaklaştıran, meselelerdir diye bütünlüklü bir sistemi olduğunu gösterir Rısa. Peki bu ıı, bütünlük içerisinde ıı, uygarlık insanlığı sahteleştiriyor derken ıı, biraz da ıı, özellikle kadın meselesi çok eleştiriliyor Rısa'da. Kesinlikle ee, çok doğru. Bu, yani feminizm açısından bakıldığında çok ne diyeyim defolu yerler <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi bu şeyi de sevmiyor. Yani tiyatroyu ve aktrisleri de sevmiyor. Ee, onu da bir sahtelik olarak görüyor. Ee, peki bu sahteliği e, toplumun uygarlıkla kurduğu sahtelikle aynı bir sahtelik olarak mı düşünüyor sizce? Evet, şimdi tabii Rousseau'nun en zor kısımlarından birisi kadın konusunda, e, toplumsal cinsiyet konusunda söyledikleridir. Kadınlara biçtiği rolle ilgilidir ama giderek e, hani açıkça e, şey derler feminist kuramcılar Russo'yu okuduklarında tüyleri diken diken olur ve baş e, kadın düşmanı yani şöyle siyaset felsefesi tarihi, ahlak felsefesi tarihi zaten bir erkek akla göre bir ama bunlar içerisinde Russo'nun özellikle en oturtulacağı e, söylenir öyle e, yazılar çok fazla okudum e, buna Hani şöyle diyemem yok Rusu, Rus'u aslında öyle değildir diyemem böyle bir savunu yapmak doğruyu yansıtmaz. Ama birazcık daha incelikli bakmamız gerekir. O da şundan dolayı kadınlar e, faildir Rus'u aktördürler, ön plandadırlar. Rus'u kendisini de e, feminen hisseder, dişil hisseder. E, bundan gocunmaz da yani o, o kadınlığı sever. Ona müthiş bir ahlaki rol verir ve e, Jüli eserinde eser, baş kahraman odur. Kendisinin özdeşleştiği bazen Sam Po'dur, bazen Jüli'dir. Ama kitabın geneline baktığımızda Julie'nin çok daha güçlü, çok daha otonom, çok daha erdemli bir karakter, sağlam bir karakter olduğunu görürüz. Evet. Feminizm e, aynılaşma olarak nitelendirildiğinde tabii ki bazı feminist kuramcılarda farklılıkların da kadınla ilişkin e, hoş niteliklerin, üstün niteliklerin de korunmasını isterler. Dolayısıyla Russo biraz bu yandan bakılarak anlaşılabilir. Yani birçok e, eserinde e, kadınlar, kafası karışık, işe yaramaz erkekleri kollayan, düzelten, kendileriyle birlikte toplumu, yaşamı, kolektif olanı da düzeltmeye yetkin olan varlıklar olarak görülür. Emil adlı eserinde kız çocuğunun ve erkek çocuğunun aynı olduğunu söyler. Ama toplumsal ihtiyaçlar dolayısıyla bir iş bölümüne doğru gidileceğini söyler. Bu yani... Evet gerçekten de zayıf bir nokta olarak görelim ama bunu hani e, toplumsal cinsiyet körü diyemeyiz. Bu meselelere el atmıştır. Ama bu tabii ki şöyle hiçbirimiz mükemmel olmadığımız gibi Russo'da bir mükemmellik arzusunda değildir. Kadın eleştirisi, kadınlara yüklediği ahlaki misyon uygarlık eleştirisiyle başa baş gider. Bu da sizin o hani belki tiyatro aktörler, aktrisler meselesine, o benim de çok hoşuma giden bir eleştiri, bir temsil meselesi. Hani biz çocukluğumuzda böyle bu kavramı çok kullanırdık. Bir şey temsil edildi, bir şey piyes oynandı falan e, anlamında. Şimdi Russo e, hem siyasi anlamda temsilleri sevmiyor. Doğrudan demokrasi e, taraftarı, katılımcı. E, ve e, tiyatral, yaşamın bir teatral hale gelişine, seyirlik bir malzeme haline gelişine çok ilerliyor. Yani kendimiz olmak için değil, kendimizi göstermek için var o. Şimdi bu zamanda bu daha anlaşılabilir bir şey. Rusya mesela hak etme yani istemediği halde bir ün kazanmıştı keseni verdikten sonra e, bu ün ifşalanma ömür boyu peşinin yani her, hayatının her detayının bir e, kamusal malzeme haline gelmesine yol açmıştı. O yüzden de aslında kamusallığa karşı değil, kamusal görünürlük olmasını istiyor. İtirafları yazan kişi, böyle bir cesarete sahip olan kişi. Fakat hani eksiğiyle gediğiyle her şeyiyle yazabilen, bu anlamıyla da bize hakikati büyük bir cesaretle veren. Şimdi biz gerçeği söylemekte e, yetenekli değiliz aslında Ruslu'nun e, cesaretini alkışlıyorum ben. Çünkü Ama neden? Her şeyi söyleyemeyiz çünkü özgür olmadığımız için özgürlük kaybı çok önemlidir. su bir cesaret göstererek bunu yapmıştır ama herkesin de böyle bir cesareti göstermesi için iyi düzenlenmiş özgür bir topluma ihtiyaç vardır. İnsan kusursuz değil bir elbette kuturları vardır ama zaten kendisini bizim yargılamamıza e, açmıştır. Her birimizi yargıç kılmıştır. Bu müthiş bir şeydir. Yani Rusluğu okuduğumuz zaman o yargısını öteki dünyaya bırakmaz. İşte size bütün içtenliğimle kendimi açıyorum der. Dolayısıyla da e, ben e, bu, bu, bu tavırdan çok etkileniyorum, bu cesaretten çok etkileniyorum. Tiyatronun e, şu yanına kesin, şu eleştirisine yüzde yüz katılyoruz sonun. Çünkü tiyatroya gidip mesela yoksulların temsil edildiğini görüp ağlıyoruz. Ama sokakta gördüğümüz ya da hani kitabın girişinde yazdığımız bir şey var. Molière'in o baş şahe sersaydı eserinde diyor ki hani akşam yemeğini kendisi güzel güzel yerken aç yatan insanları konu etmenizi bile yani uyumsuzluk, hani bir toplumsal uyumsuz halin yansıması gibi görenler var ya da kendi cüzdanları doluyken birilerinin beş parasız olduğunu söylemek, yoksullar adına konuşmak, birilerinin canı can güvenliği bile yokken biz kendimiz konfor içindeyken e, çok abartılı şeylerden bahsediyorsunuz demek. Tüm bunlara bakıldığında hani temsiller biraz böyle yapıyor. Gidiyoruz o tiyatroya, o sinemaya, o kitaba vah vah tüh, tüh diyoruz. O e, eleştirel enerjimizi ne yapmış oluyoruz? E, gerçeğe aktarmamış oluyoruz. Rousseau'nun bütün derdi bu. Bir takım prensipler üzerine konuşan filozofları boş verin diyor. Yaşamın kendisinin kanlı canlı tanıkları olun. Aşkla, tutkuyla, akılla, okurlukla bolu bir yaşam. Ve burada hani sadece bazı yerlerde yaşam varmış gibi. Mesela sadece Paris'te ya da New York'ta ya da işte İstanbul'da yaşam. Hayır, bütün her anda otonom olan bireyin kendini muazzam tatlılıklarla, ütopyalar, o bir ütopyalar kurabileceğini elbette dengeli olması için aslında e, siyasi ütopyalara da o toplum sözleşmesiyle kurabileceğimiz e, bu eşitliğin ve özgürlüğün alanlarının bolluğu, çeşitliği ve güzelliğinin var olduğunu e, kendine dönük. ilk insan, doğal insan Ruslu da kendine dönüktür. Evet. Ama buradan şimdi buradan devam edelim. Şimdi biz bu programı iki haftalık bir program olarak kurguladık Fatma Hoca ile birlikte. Maalesef bugün veda edeceğiz sizlere. Ama sizin son cümlenizi ben böldüm kusura bakmayın. Onunla bitirelim hocam. Diğer programı önümüzdeki hafta oradan devam ederiz. Buyurun. Yani Russo'nun kısaca bize söylediği bazen bu eğitime karşı, okura karşı, filozofa karşı antilik ruhunu çok... Değersizleştirme. O sağlıklı bir cehaleti e, yozlaşmış bir bilgiye tercih ettiği için de eleştirilir. Hani bir takım prensiplerin peşinden koşacağımıza o Kant'ın da evrensel buyruğuna ilham veren kitabında belki Jüly gel kendi ahlak yasalarımızı, kendi kaidelerimizi kendi içimizde bulalım. Dolayısıyla bize de belki güzel bir e, tavsiyesidir e, Rusya'nın. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, haftaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim.